Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Sözün başında, sözün sonunda, dünyada, ahirette her daim hamde bir tek layık olan Allah'tır. Salatu selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. <gülüyor> Resulafemiz'e Efendimiz'e tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Efendim öncelikle geçen hafta soramadığımız soruları Efendimiz'e sormak isteriz. Koceli'de yaşayan bir kardeşimiz sormuş. Hocam size nasıl ulaşabilirim? Lütfen yardımcı olur musunuz demiş. Efendim bize 0412 251 91 91 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diyartv.com.tr iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim. Efendim müzekle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz iyisiniz. Hamdolsun. Süyüler olsun. Efendim, öncelikle geçen hafta bir kardeşimiz sormuştu, İrşad vazifesi olmayanlara tabi olanlar tabi olanların kazanacağı bir şey var mı diye sormuş efendim. Evet. İrşad vazifesini Allah veriyor. Eğer o Allah'ın verdiği vazifeyle vazifeli değilse Sadece bilgi verebilir. Öğretmeye çalışabilir. Ama onunla beraber olanlar ustad yolculuğunu yapamaz. Allah'a vasıl olamaz. Onlar da zaten böyle bir iddiada bulunamaz. Bu durumda eğer bir müşrik hamile tabi olup Allah'a dost olmak, Allah'a vasıl olmak istiyorlarsa kardeşlerimiz nereye tabi olmuşlarsa, kime tabi olmuşlarsa mutlaka sormaları lazım. Ben Allah'a vasıl olmak istiyorum. Beni Allah'a vasıl edebilir misiniz? diye sorması lazım. Eğer bunun cevabı evet olursa, o da mutmain olursa, nasıl mutmain olması gerekir? <gülüyor> Eğer Müşid-i vasfını vasıflarını taşıyorsa, Müşid-i peygamber varisidir, dolayısıyla peygamber kendisine iman edenleri nasıl Allah'a taşıdıysa Müşid-i de peygamber varisinin de aynı şekilde taşıması gerekir. Bu vazifeyi peygambere veren Allah'tır. Allah ayet kelime'de öyle buyurmuştu. Size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan, Farklı farklı ayetler, size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin, sizin nefislerinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Mürşid-i Kamil'in vasıflarıdır bunlar. Bunlardan biri eksik olursa o kâmil olmaz. Mürşid-i Kamil olmaz. Kendisiyle beraber olanları sadece oyalamış olur onların vebalini yüklenmiş olur. Allah'a vasıl olmak isteyen, dost olmak isteyen, kamil manada Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışanı yoldan arı demektir. Yoksa işte büyüklerimiz bize himmet eder. Biz büyüklerimize havale ediyoruz. Onlar işi yapar. Senin büyüklerin işleyi yapıyorsa sen de iş yapıyorsun? Senin işin nedir? Böyle bir şey olmaz. Müşid-i Kamil'in diri olması lazım. Bununla beraber o taşıdığı müminle beraber olması gerekir. <gülüyor> Öyle ki her anda ona Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, hikmeti öğretsin, nefsini tezkiye edip temizlesin, ona bilmediklerini öğretsin. Eğer Müşid-i Kamil bu vasıfta değilse nedir o? Sahtekar olmuş olur. Yalancı olmuş olur. Allah akıl vermiştir. Aklımızı sonuna kadar kullanmamızı emreder. Allah aklını kullanmayan toplugun üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Sadece kirlenir. Öğrenirim, öğreneceğim derken sadece gönlünü kirletir, kendini kirletir. Nefsin tezkiye olup temizlenmesi Yerine, tam tersine nefsini kirletir, kendini kirletir. Zaten bakıldığında bu hemen anlaşılır. Sözde bir müşriki kamile tabi olmuş. Nefsi teske olması gerekirken, temizlenmesi gerekirken bakıyoruz ki kibirleniyor. Kendini diğer insanlardan üstün görüyor. Bundan daha büyük kirlenme var mıdır? Bu nasıl te nefis tezkiyesidir, temizlenmesidir? Onun için Mesela bazen, bizim mürşidimiz konuşmuyor, bakışıyla, nazarıyla bizi tezkiye ediyor, terbiye ediyor denir. Eğer bakışla, nazarla olmuş olsaydı, Resulullah Efendimiz'in bu kadar konuşmasına, sohbetine gerek kalmazdı. Bir sefer bakar, ederdi Ama sahabe demek, sohbet arkadaşı demek. İlk andan itibaren konuşmaya başlamış. davet ederken sürekli konuşmuş. Taşırken sürekli anlatmış, konuşmuş. Nasıl peygamber varisi olur? Bununla beraber Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamıyorsa, Allah'ın muradını öğretmiyorsa, o nasıl müşid-i olur? Onunla beraber olanlar ne kazanır? Sadece benlik kazanır. Sadece doğru yolda olduğunu, e, bununla beraber kendisinin torpilli olduğunu zanneder. Allah'a yaklaşmak yerine sadece Allah'tan uzaklaşır. Allah böyle bir şeyde bizi muhafaza etsin. Amen. Elbette ki kardeşlerimizin de kendini muhafaza etmesi gerekir. Akıllarını sonuna kadar kullanıp Allah'a vasıl olmak için eğer kendilerine bir müşid-i kamil arıyorlarsa o vasfa sahip olup olmadığına bakmaları gerekir. Anlamaları gerekir. Yoksa bu hayali bir şey olur. Söyledim. Sadece ona benlik verir. Onu kibirlendirir. Yaklaşıyorum derken uzaklaşır. Evet, evet efendim. Bir sonraki mesajımız geçen haftadan kalan mesajlarımız. Evet. Ee, selamun aleyküm. Rabbim sizden razı olsun. Benim <gülüyor> sorum efendimize televizyondan görmekle, Efendimiz'i televizyondan görmekle tabi olabilir miyiz diye sormuşlar efendim. Tabi olmayı doğru anlamak gerekiyor. Tabi olmak demek ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde evet tabi olmuş olur. Bu konuda kimi kendine örnek alırsa o onun mürşidi olmuş olur. Evet televizyondan günde sohbetleri izlemeye başladığında ayetleri dinlemeye başladığında, uymaya başladığında, dolayısıyla bize uymuştur, dolayısıyla yolculuk başlamıştır, hep beraber yürüyoruz demektir. Tabi olmak olur, hem de tam olur. Diyelim ki, televizyondan değil de burada bizimle beraber oldu. Ama dinlemedi. Bir adım bile atamaz. Bunun için uzaklık veya yakınlık önemli değildir. Önemli olan dinlemektir, gönlünü açmaktır. sonuçta sözü söyleyen eğer oysa ha onunla beraber onu dinlenmişsin. Ha televizyondan dinlenmişsin. O fark etmiyor. Mesela onu kabul edip onunla beraber yürümeye başlamaktır. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam. Eğer sevdiğiyle beraberse bu durumda Kardeşlerimizi bizi dinliyor, kabul ediyor, seviyorsa bu gönül beraberliği olmuştur. Onun için yolculuk o gönülle yapıldığından dolayı yolculuk yapılmaya başlamış. Varabilecek yere kadar o sohbeti, sohbetleri dinlemekle yolculuk devam eder. Tabii ki gerektiğinde birebir görüşmek de gerekebilir. O zaman görüşülür inşallah. İnşallah efendim. Evet. Efendim telefonla göndermişler. isim yazmıyor. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Oy vermenin hükmü nedir diye sormuşlar efendim. Oy vermek. Oy vermek e, memleketi idare edenleri seçmek demektir. Mutlaka birinin seçilmesi gerekir. Biz oyu versek de vermesek de mutlaka seçilecek. Ama biz hayırlı gördüğümüzü, doğru gördüğümüzü, e, vatana, millete hizmet edecek olanı gördüğümüzde e, en güzel işi hangisi yapıyorsa onu tercih etmemiz gerekir. Eğer biz bu oyu kullanmazsak bu durumda e, ters taraftakine destek olmuş oluruz. Hak neredeyse bizim orada olmamız gerekir. Güzellik doğru neredeyse orada olmamız gerekir. Onun için oy aynı zamanda bir sorumluluğuyla gerektirir. Sorumluyuz yani oyumuzdan sorumluyuz. Kullanmazsak e, emareti ehline teslim etmemiş bu konuda oyumuzu kullanmamış oluruz. Dolayısıyla ehil olmayana yardımcı olmuş oluruz. Ehil olana e, kendimize göre, bakıp Allah'a göre, ahirete göre, dünyaya göre Hangisi hayırlı iş yapabilecekse ehilse en azından e, hepsinden daha ise mutlaka bu tercihi yapmamız gerekir. Dolayısıyla e, oyumuzu kullanmamız gerekir. Yoksa e, sorumlu duruma düşeriz. Tercih yapmadığımız için. Evet efendim. Efendim Kevser Yalçın Kaya göndermiş. <gülüyor> Besmele'deki şeytanın şerinden Allah'a sığınmak demek. Siz onunla mücadele edemezsiniz. O sizinle uğraştığında bana koşun, ben gerekeni yaparım manası çıkar mı diye sormuş efendim. Bir yönüyle bu mana çıksa bile asıl manası bu değildir. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak demek, sadece bunu kelimeyle söylemek ya da duayla yapmak yeterli değildir. O aynı zamanda bir dua. Kovulmuş şeytandan, Eûz-i çektiğimizde Allah'a sığınırım. Sana sığınırım ya Rabbi diyoruz. Ama bu sığınmayı fiili olarak da yapmamız gerekir. Gönlümüzle de yapmamız gerekir. Yani şeytan bir vesilse verdiğinde onu kovmamız gerekir. Neye göre? Allah'a göre. Allah'ın vahyine göre. Şeytanın verdiği vesilseye karşılık Allah'ın ayetini koyman gerekiyor ki o karanlığı, o vahyin, ayetlerin nuru aydınlatsın. Eğer Şeytanın verdiği yugosseye karşılık vahyin nurunu koyamazsak aydınlatamayız. Allah'a sığınmak demek Allah'ın ayetiyle şeytana cevap vermek demektir. Nefsimize cevap vermek demektir veya. Her ne olursa olsun dua fiile dökülmeden kamil manada dua olmaz. Dilimizde, gönlümüzde bile fiilimizle onu ortaya koymamız lazım. Eğer şeytan bizi bir yere davet ediyorsa Bizim de direnmemiz gerekir. O yanlışı yapmamamız gerekir. Allah neyi emretmişse onu yapmamız gerekir ki Allah'a sığınmış olalım. Allah'ın ayetleriyle emrettiği gibi Allah'a sığınmış olalım. Ayete tabi olduğumuzda Allah'a itaat ettiğimizde şeytandan Allah'a sığındık. Yoksa sen beni koru ya Rabbi deyip şeytanın peşinden gidecek olsak ne olur? Söylediğimizin Hiçbir manası olmaz, bir mana ifade etmiyor. Dolayısıyla eğer biz sığınıyorsak işi bizim yapmamız gerekir. Ya Rabbi sen yap demiyoruz. Ben elimden geleni yapıyorum, sen de bana yardım et. Ben senin emrettiğin gibi vahyine uyuyorum, sen de bana yardım et demiş oluyoruz. Biz bu çabamızı, gayretimizi ortaya koyduğumuzda Allah'tan yardım gelir. Duamızı tam yapmış olduk çünkü. Veli duamızı, gönül duamızı e, yaptığımız için. Yoksa ben bir şey yapmayayım, sen yap, sen beni koru, benim gücüm yetmez demiyoruz. Gücümüz yetiyor. Nereden biliyoruz? Allah söylüyor. Ne diyordu e, iblis, şeytan kıyamet günü? Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sadece sizi davet ettim, benim sizin üzerinizde bir gücüm yoktu. Ben davet ettim, siz de hemen davetime koşup icabet ettiniz. Ama bununla beraber Allah da seni davet etmişti. Allah'ın davetine icabet etmedin, benim davetime icabet ettin. Bize düşen şeytanın verdiği vesile davetine icabet etmemektir. Allah'ın davetine icabet etmekmiş. Buna beraber insan üzerinde hiçbir gücü de yokmuş. Allah söylüyor. Evet. Efendim Özgür Akdemir göndermiş. Ahirette kitabını sağdan alanlar ve beni sevenler ayağa kalksın hitabını aldığımızda ayağa kalkmak için ne yapmamız gerekiyor diye sormuş efendim. Evet. Sorular çok fazla olduğu için kardeşlerimizin sorusuna böyle kısa kısa cevap veriyoruz. Kıyamet günü kitabımızı sağımızdan alabilmek için dünya hayatını yaşarken sağdan yürümek gerekir. Allah insanı yolun başına koymuştur. Yolu gösterir ahiret yolunu. İstesen de istemesen de ahirette doğru yol alıyorsun. Eğer sağ taraftan gidersen sağ tarafta demek Allah'ın emirleri demektir. Resulünün yürüdüğü yol demektir. Sol tarafta da yanlışlar vardır, günahlar vardır, şeytanın daveti vardır. Ama bu tercihi kendin yapıyorsun. Ya Allah'ın vahyine tabi olursun, itaat edersin ya da Resulüne tabi olursun ya da şeytana tabi olursun. Eğer sağdan yürürsek kitabımızı sağdan alacağız, soldan yürürsek kitabımızı soldan alacağız. Yoksa Allah ne biliyorsun diye sormaz, ne yaptın diye sorar. Senin bildiğiniz sevap kefene koymaz. Neyi koyuyor? Amelini koyuyor. Onun için eğer sağdan yürürsek, Allah'ın emrettiği gibi bir kul olmaya çalışırsak, Kitabımızı sağdan ama Allah'ın vahyini ciddiye almazsak, Resulüne tabi olmazsak, şeytanın peşinden yürürsek, nefsimizin arzuları, istekleri peşinde yürürsek, soldan yürümüş oluruz ki kitabımızı o zaman da sonundan alırız. Sağdan alabilmek için sağdan yürümek gerekiyor. Kıyamet günü Allah'ın beni sevenler ayağa kalksın buyururken ayağa kalkabilmek için Allah'ı sevmiş olmak gerekiyor. Sevmek yetmiyor, bu sevgiyi ispatlamış olmak gerekiyor. Bu sevgiyi ispatlamaya çalışırken aslında imanını ispatlıyor. Her anda La ilahe illallah demiş oluyor. Her anda Muhammedun Resulullah demiş oluyor. Resulüne tabi olmuş oluyor, imanını ispatlamaya çalışırken. Eğer hayatı yaşarken imanını ispatlarsa, Allah'a olan sevgisini ispatlarsa Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevip gerektiğinde malıyla, canıyla Allah yolunda cihad ederse beni sevenler ayağa kalksın dediğinde evet, bu ayağa kalkma gücünü kendinde bulur ve ayağa kalkar. Yok eğer böyle yapmamışsa e, ameli, hayatı söylediğini, imanını ispatlamamış, desteklemiyorsa o gücü kendinde bulamaz. Hayattayken, yaşarken de bu gücü kendinde bulamamıştı zaten. Allah'a itaat edememiş, Resulüne tabi olamamıştı. O gücü burada kazanması gerekir. Onun için ayağa kalkıp kalkamayacağını burada insan kendine baktığında görür. Eğer Allah için her şeyi yapabilecek halde ise, vasıftaysa bununla beraber Allah, Resulü ve Allah yolunda cihad etmek onun için her şeyden sevgiliyse ben ayağa kalkarım diyebilir. Yoksa diyemez. Söylerse kendini kandırmış olur. Evet. Efendim Cennet Akkaş göndermişti. İyi akşamlar sizi ve program, programlarınızı severek beğenerek izliyoruz. Muhammed Hüseyin hocamız, hocamızı da çok seviyoruz. Size uşaktan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz demişler efendim. Onlara da selam olsun. Allah razı olsun. Evet. Derya Akka'ya göndermiş. Selamun Aleyküm. Lütfen bu mesajımı okuyun demişler. Bize bunca güzellikleri yaşatıp tattırdığı için Rabbimizi bize tanıttığı için bizi küfür ve şirkten alıp bize aşkı tattırdığı için ona teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı iletin. Allah razı olsun demiş Aa, efendim. Bütün nimetlerin sahibi Allah'tır. Maddi nimetler de böyledir, manevi nimetler de böyledir. Onun için hep söylüyoruz. Kulünü kendisine davet eden Allah'tır. Dolayısıyla ikramı yapan da Allah'tır. Onun için hep beraber Allah'a hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Hamdolsun. Mesut Opçin göndermiş. Şu anda bütün alimler De Deccal'ın çıktığından söz ediyorlar. Deccal gerçekten var mıdır? Yoksa sadece hurafen midir? Hocamızın ellerinden öperiz. Teşekkürler demiş efendim. Deccal vardır. Buna beraber Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bütün peygamberler ümmetlerini Deccal'ın şerrinden uyarmışlardır korunmaları için uyarmışlardır. Deccal, Risaletin karşılığı demektir, tersi demektir. Hidayetin karşılığı, tersi demektir. Aydınlığın tersi demektir, karanlık demektir. İblis aynı zamanda başrollerde oynayandır. Deccal sadece bir şahıs veya ...bir şey değildir, bir varlık, bir baklık değildir. İşlerini hepimiz görüyoruz. Hz. Adem'den beri vardır, kıyamete kadar da olacaktır. Nasıl ki neccal varsa onun karşısında bir de hidayetçi vardır, hidayetçiler vardır. Hidayetçiler hidayete davet eder, peygambere tabi olmaya davet eder... Allah'ın vahyine davet eder. Deccal da arkadaşlarıyla beraber, kendisini tabi olanlarla beraber, uyanlarla beraber Allah'tan başka tarafa davet ederler. Her ne ki, her kim ki bizi Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa Deccal'a hizmet ediyordur. Deccal'ın askeridir. Kim de hidayete davet ediyorsa bu da peygamberden yana tavır koymuştur, Allah'tan yana tavır koymuştur, dolayısıyla hidayetten yana tavır koymuştur. Bu hep böyledir. Herkes kimden yana durduğuna bakmalıdır. Eğer Allah'a davet ediyor, hidayete davet ediyor, ebedi hayatı kazanmaya davet ediyorsa, hidayetten, hidayetçiden, Allah'ın Resulünden, vahinden yana durmuştur, cennete davet ediyordur. Eğer Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, cennetten başka tarafa davet ediyorsa, Resulünden başka tarafa davet ediyorsa, o da Deccal'a, şeytana, iblise hizmet ediyor. Hizmetçi olmuştur. Onunla beraber olmuştur. Deccal her zaman vardır. Deccal'ın karşısında da her zaman hidayetçiler vardır. Bize düşen hangi tarafta durduğumuza bakıp onu anlamaktır. Mesela, Herhangi bir televizyon kanalını seyrettiğimizde örneğin eğer bizi Allah'tan ali koyuyorsa namazdan ali koyuyorsa secdeden ali koyuyorsa Allah'ı zikirden ali koyuyorsa bizi ahirete değil de dünyalık şeylere, nefsin arzularına, isteklerine çekiyorsa, cezbediyorsa bu durumda o Deccal'ın işini, şeytanın işini yapıyordur. Biz de ona kapılmışız gidiyoruz demektir. Ama aynı şekilde başka bir televizyon kanalını ister edersin, oradan da gönlün ahirete açılır. Oradan muhabbet alırsın, oradan bir ayet öğrenirsin, bir hadis öğrenirsin, manevi bir şey öğrenirsin, ahirete yaklaştırırsın. Hangisi hidayetten yanadır, hangisi decal'dan yanadır, bunu rahatlıkla görürüz onu öyle sadece sıradan bir şey olarak görmek doğru değildir. Dünya hayatı baştan sona imtihandır. Bir yanda Allah davet eder, bir yandan da İblis davet ediyor, deccal davet ediyor, şeytanlar davet ediyor, şeytanlaşmış, şeytana kul, köle olmuş, farkında olmadan abdolmuş insanlar davet ediyor. Her neye bakarsak bakalım, bunu unutmadan bakmak gerekiyor. Acaba kim beni davet ediyor, onun davetine icabet ediyor muyum, etmiyor muyum? Ya da ben nereye davet ediyorum deyip bakması gerekir. Farkında olmadan onlara hizmetçi oluyor muyum, olmuyor muyum, hizmet ediyor muyum, etmiyor muyum? Allah'ın Resulüne mi hizmet ediyorum, Allah'ın vahyine mi hizmet ediyorum yoksa Deccala, şeytana, İblise mi hizmet ediyorum deyip bakması gerekir. Ahiret şakaya gelmez, dünya hayatı şakaya gelmez. Herkesin hayatını ciddiye alması gerekir. Kendini ciddiye alması gerekir. Rabbini ciddiye alması gerekir. Evet. Efendim Halil Övenç göndermiş. Selamun Aleyküm. aleyküm. Muska konusu açıldığında <gülüyor> Muska şirktir. Bunu yapmayın. Allah'a dua edin. Allah'tan isteyin dediğimde muskanın içinde de dua yazılı. Yani Allah'tan istemiş oluyoruz diyorlar. Bunu açıklar mısınız diye sormuş herhalde. Evet. Doğrudur. Mıskanın içinde dua yazılmış olabilir. Mesela biz, Fatiha'yı okumasak, yazsak, atsak boynumuza atsak, Fatiha'yı okumuş oluyor muyuz? Olmuyoruz. Ya da biri kelime-i şehadeti alıp, bir yazıya, bir kağıda yazsın, alalım onu boynumuza koyalım. Onunla Müslüman oluyor muyuz? Olmuyoruz. Allah ayet-i kerimede ne buyururdu? Eğer duanız olmasaydı, Allah size neden kıymet versin? Neden de yer versin? Dua kulluktur. Kul olmayı kabul etmektir. Allah'ı Rab olarak kabul etmektir. Mülkün sahibi olarak, sahibimiz olarak kabul etmektir. Dua başka bir şey. Dua sadece dil ile okunsa dua olur mu? Olmaz. Okurken ne söylediğimizi anlamazsak dua olur mu? Gene olmaz. Rabbimizden ne istediğimizi bilmemiz lazım. Bir kul olarak istememiz lazım. Gönlümüzün bunu tasdik etmesi lazım. Yetmez. Yana yakıla dua etmemiz gerekir. Yoksa bir kağıda yazılmış, sen almışsın onu, boynuna asmış, asmışsın veya suda ezip suyunu içmişsin. O sana bir fayda vermez. İstersen bütün Kur'an'ı al, boynuna as. O sana bir fayda verir mi? Vermez. Ama tek bir ayeti okursan o sana hidayet olur. O sana rahmet olur. Okumak başka şey, onu alıp boynuna asmak başka bir şeydir. Allah akıl vermiştir kulun aklını kullanması gerekir. Her konuda mutlaka bizim için bir ölçü vardır. Hiç Resulullah Efendimiz nuskayı yapıp alın boynunuza asın dedi mi? Demedi. Sahabe yaptı mı? Yapmadı. Ama duayı yapmış mıdır? Yapmıştır. Onun için bize düşen onun Resulüne tabi olmaktır. Duayı yapmaktır. Duayı yazıp boynumuza asmak değildir. Evet. evet efendim Nazan koca oğlan Timen. Ankara'dan size selam olsun efendim. Aleyküm selam. Size dua konusunda bir sorun var. Efendim Allah daima bizim iyiliklerim, iyiliğimiz için her şeyi yaratıyorsa duanın önemi nedir? Yani zaten yaratacağı ve yaratmayacağı durumlar için neden dua ediyoruz? Bunu dünyalık işler için diye sormuş efendim. Evet. Her ne olursa olsun bize düşen kul olmaktır. Allah dua etmeyenlere Dua etmeye tenezzül etmeyenler dedi. Dua, kulluğun özüdür. Dua, ibadetin özüdür. Namaz baştan sona duadır. Eğer duanız olmasaydı, Allah neden size kıymet versin buyurdu ya, işi kafamıza, aklımıza göre değil de, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre anlamaya çalışmamız gerekir. Bu, dinin bir peygamberi vardır. Değil mi öyle? Bu kitabı talim ettiren bir muallimi vardır. Bunu da Allah ona yaptırıyor. Buyurdu ya ayet-i kerimede, onu indirmek de, ayetleri indirmek de, inzal etmek de, onu açıklamak da bize düşer. Kimin üzerinden açıklıyor? Resulünün üzerinden açıklıyor. Baktığımızda Resulullah Efendimiz'in her anda bir duası vardır. Her anda bir duası vardır. Dua ettikçe kum Allah'a yakın olur. Allah'a yaklaşır Allah ile samimi olur ne burada Allah ister ki siz ayakkabınızın bağını da ondan isteyesiniz eşeğinizin arpasını da ondan isteyesiniz yani Allah istiyor ki sürekli kulü onunla muhatap olsun ondan istesin zaten senin de Allah iş yapmaz Allah ne yapacağını bilir ama dua etmek bizim kulluğumuzdur Kulluğu kabul etmemizdir. Resulullah Efendimiz'in her anda bir duası vardır. Sabah kalkarken bir duası vardır. Ne buyuruyordu? Beni yeniden, bana yeniden hayat veren Allah'a hamd olsun. Uyanır uyanmaz ilk söylediği söz böyle. Giyinirken elbiseye hamd ediyor. Abdest alırken suya hamd ediyor. Yemek yerken ona hamd ediyor, şükrediyor. Dua ediyor. Her halükarda, evden çıkarken duasını yapıyor, her halükarda Allah ile muhataptır ve bir duası vardır. Bu Allah'a yakınlıktır. Kul Allah'a dua ettikçe, dua halinde oldukça Allah ile gönül itibariyle beraber olur, Allah'ın huzurunda olur. Onun için ne yaparsa yapsın, mutlaka Allah'ın hesabını yapar. Dolayısıyla karar verdiğinde de ne buyurdu? Bir işe karar verdiğinde artık Rabbine güven. Artık o işi yaparken Rabbinden istemiştir. Biliyor ki Rabbi onun için hayır olanı yaratır. Dua mutlaka kazandırır. Önce kulluğunu yapmıştır, ibadet yapmıştır. Dua ibadet. Sonra o her ne için dua etmişse Allah mutlaka onun için hayırı yaratır. Eğer onun için hayırsa verir, değilse onu ondan korur ya da başka bir dua. Yani ahirete karşılık olan hemen kabul görüyor kulluğunu yaptığı için. Öteki de dünyaya aittir. Orada da ona mutlaka hayır yaratır. Duasından dolayı. Allah dua edenleri sever. Kendisinden isteyeni sever buyurdu Resulullah Efendimiz. Evet. Son bir iki mesajla bakalım efendim. Kısa bir ara verelim inşallah. Buyur. Hüseyin Akka'ya göndermiş. Selamun Aleyküm. Allah kolaylık versin. Bir hazretlerini seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin demiş. Allah razı olsun. Muhammed Uslat göndermiş. Ee, Mehmet Hoca'dır bu Denizli'den. Evet. Hocamızın kapısının kıtmirinden Selamun Aleyküm. Denizli'den Mehmet Hoca. Lütfen canlı yayında söyleyin demiş. Evet. Mehmet Hoca'ya selam olsun. Onun aslında Denizli'ye selam olsun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah.